Alp Ulagayla Spor. Günaydın Alp Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın. Ee, Ömer Madrid'de burada şimdi geldi. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Evet bugün. Brezilya'dan da biraz bahsetmemiz iyi olacak. Kesinlikle herhalde. evet. Evet. Çok paralellikler var. Bir, bir de belki olimpiyatlardan da azıcık bahsetme imkanı bulabiliriz. Ee, yani olimpiyat e, Akdeniz olimpiyatlarının açılışında bu Akdeniz bir... Oyunları deyip Akdeniz, diyelim ve, e, Akdeniz oyunları diyelim ve büyütmeyelim. Çünkü olimpiyatlarla herhangi bir şekilde kıyaslamayacak derecede Küçük ve prestiziz, prestiziz bir organizasyon. Hani Türkiye büyütüyor bu işi. Bakmayın siz olimpiyat e, diye pohpohlandığında. E, artık dünyada kimsenin onurlu olmayan bölgesel oyunlardan biri. Evet İstanbul olimpiyatlarının provasını yapıyoruz demiş başbakan. Evet, organizasyon açısından bir şey olabilir. Organize eden açısından bir şey olabilir hakikaten. Bir, öyle bir minik provası gibi sayılabilir ama hani seyir ve medyatik ilgi açısından e, ve spor kalitesi açısından ee, çok öyle değil. Evet. Biz Brezilya isterseniz Brezilya, bir evet. uğrayalım. Ee, Türkiye'deki olaylar bir sokak trenin içinden forumlara evrilirken Brezilya'da bu sefer e, halk sokaklara döküldü ve sayı giderek artıyor. E, i̇lginç bir hal alıyor değil mi? Son durum nedir bilmiyorum siz de vermesinizdir ama herhalde oradaki sokak hareketi ee, çok sayıda şehre yayıldı değil mi şehir sayısı rakamlar arttı. rakamlar 500 binle 1 milyon insanın sokakta olduğundan bahsediyor evet rakamlarla yani 100, 100. 200 milyonluk bir ülke için aslında çok büyük sayılmaz. evet 100 şehir ve kasabayı kapsıyor ama Brezilya'nın en büyük kentlerini başlarıyor. De Janeiro olmak üzere hepsini kapsıyor ve 3 reale geri çekilmiş otobüs, metro, bilet ücreti. Son bilgi bu. ilk onu, Kıvılcım oydu yani Sao Paulo valisinin. Yeah, ve yeah. belediye başkanı. Yeah, otobüs, 20 centlik zamla 3.20'den 3 reale geri çekilmiş. Ondan sonra ve protestolar kısa vadede sonuç verdiyse de asıl amaç ücretsiz bedava mutlak bedava ulaşım olduğu için mücadeleye devam diye yazıyor dostlarımızdan Emrah İmre oradan bildiriyor yani yani aslında çıkış noktasındaki basitlik olarak çok benzer İstanbul'da evet, evet. İstanbul'daki daha da basitti belki bir ilk hatta en başını başına alırsak yani 20 kadar ağaç hani değil mi parkın köşesi o kadar ee, küçümseme orada benim de ağacım var bir tane ağır. Ta bir sene önce adımın bulunduğu bir ağaçla göster. O ilk gösteride benim de adıma bir ağaç konmuştu. Öyle küçümseme <gülüyor> yani. Belediyenin yine diktiği ağaçlar yanında biraz ufak kalsa da. <gülüyor> yani hani şey olsa o anda dursa şey çalışması sökmeye falan o şeyin mücadelesi gibi kalacaktı. 20 an, hani oradan ne noktaya geldi? Brejil'de değil mi? Şimdi şey yaptınız da. 20 sent otobüs ücreti ya bu kadar tepki gösterir mi diyorsunuz ama işte bir şeyi var. Tam e, buzdağının hani gözüken kısımların müthiş bir arka planı var bunun. Brezilya'da da e, ekonomik açıdan son 10 yıl siz hani çok iyi geçti, ülkelü ülke o döneminde büyüdü. Şimdi iş biraz e, zora girince tabii şeyin, e, e, sosyal tepkiler ortaya çıkıyor. Bunun bir ayağında da aslında spor var ilginç bir şekilde. Çünkü Brezilya tabi 200 milyonluk dev bir ülke. Coğrafyası öyle. Çok çeşitli bir nüfusa sahip. Ama hani dünya sahnesinde de bulunduğu yerden daha fazla söz sahibi olmak isteyen bir ülke bir yandan da. Hani buna paralel olarak büyük spor etkinliklerine aday oldular ve Ev sahibi oldular. İlki gelecek yılki Dünya Kupası 2014. 1950'den beri ilk Dünya Kupası olacak. Brezilya'da ki arada geçen dönemde Brezilya 5 kez Dünya Kupası kazandı. Yani kendi organize etmediği. Bir de finali var. Yani 6 final oynamış aradaki Dünya Kupalarında. 2016'da da Rio bu sefer olimpiyat oyunlarını yaz olimpiyatlarına ev sahibi yapacak. Yani Fretizi çok yüksek, organizasyonu zor ve maliyeti de çok yüksek. E, i̇ki organizasyon peş peşe. E, bunların finansmanı lazım. Şimdi e, okuduğum yazılardan e, gördüğüm kadarıyla e, tabii şeyin önemli bir kısmı, bölümü e, bu inşaat maliyetinin tabii kamu bütçesinden harcanıyor. Mesela Rio ve Sao Paulo şeyin Brezilya'nın en büyük iki kenti e, aynı zamanda da futbol başkentleri, en önemli takımları bu iki şehirden. E, ama tabii dünya kupası yapıyorsanız bir şehirde iki şehirde kalamazsınız. Ülke yaymanız lazım ve e, Brezilya ne yaptı? E, bir sürü şehre, e, 12 şehre stadyumlar inşa etti Bunlardan biri mesela Manaus, Amazon'un ortasındaki Manaus'ta 44 bin kişilik bir stadyum, e, 200 milyon e, avroya mal olması bekleniyor tamamla tamamlandığında. Sorun şu ki Manaus'un e, Brezilya ancak 4. 5. ilgini takımları var. Seyirci otalaması 2000. Fiyatlardan <gülüyor> e, yani, sonra stadyumu doldurmak biraz program olacak. Dünya Akbası'nda 4 maç oynanacak. Muhtemelen dolar hani bir Dünya kupası olduğu için. iyi kötü dolar ama Dünya kupası sonrası ne olacak? Belli değil. E, Le Monde gazetesinde konuşmuş. Hatta eski İstanbul muhabiri Nikola Bursia şimdi o Brezilya'da. Brezilya muhabiri oldu Le Monde gazetesinin. Ee, mesela yerel yöneticilerle konuşmuş ee, şey diyor yani bu tamamen ee, e, bir e, kamusal alanın özelleştirilmesi ve daha sonra ticari amaçla kullanılması şeyiyle e, amacıyla yapıldı. Hani Sportif açıdan hiçbir şey yok. Biz doldurmamız imkansız yani bunu hani yöre takımlarıyla. Bir daha muhtemelen bu New basından sonra gelecek seneki New York basından sonra hiç dolu görmeyeceğiz diyor. Ee, hani o takımları mesela daha yukarı taşır mı? Belki olabilir. Ama işte dünyadaki hani benzer etkinliklerde organizasyonlarda ya da tesis tesis inşaatlarında görülen sorun. Yani bir spor tesis yapmak hani bu kadar önemli mi? Kamu bütçesinden para harcanmalı mı? Yani ABD'de ciddi bir tartışma. Çünkü orada mesela genelde Seçim döneminde referandumlar da yapılır bir sürü şehirde. Ufak ufak hatta Türk basında da medya yansır. İşte bilmem nerede, sigara yasağı olsun mu? İşte otomobillerin sınır artırılsın mı? Bunların içine şey de olur. İşte Seattle'a yeni bir spor salonu ya da stadyum yapılsın mı? Mesela ya da işte Chicago'da falanca yere yeni stadyum yenilensin mi? Evet. Ee, yani çok aslında inanılmaz... Her yerde aşağı yukarı aynı şey oluyor. Yani büyük sermayeyle kenetlenmiş olan e, hükümetlerin dev projelerle bir avuç insanı yani üst kesim bir grup insanı e, zengin ederken öbür kesimin e, tamamen orta orta sınıfların e, daha da derin bir şeye yükle, düşmeleri, yoksulluğa filan çok ilginç bir durum var. E, bu Dev Zaire'nin yeni yazısı da e, son derece ilgi çekici. Ne işin de gördün mü onu bilmiyorum. Ee, birini gördüm dün geçen hafta da konuşmuştuk ama evet, şimdi Brezilya'daki protestolar devam ederken Meksiko setinin hayaletleri duyulmalı Hortlakları duyulmalı diyebiliriz. Evet evet tamam. Dün önceki gün dün herhalde Aa, çıkmış. Çıkmış yani Meksik 1968'de Meksiko seti de aynı şey olmuştu diyor. Binlerce öğrenci ve şey olimpiyatların yapılmasına karşı çıkıp. İşte daha çok başka sosyal harcamalar yapılması için ve tabii şimdi tabii olimpiyatlardan önce üstelik orada evet. böyle hani 1-2 yıl ya da Türkiye'deki gibi altı yıl önce değil olimpiyat başlamadan biren önce başlıyor olaylar 68 olimpiyatları galiba. 300-400 ölü vardı olaylarda. Evet, 60, çok... Tabii Meksika Zocalo, Zocalo meydanında bütün gençleri öldürdüler yani. Evet. 68 öyle bir olaydı. Yani Türkiye'de de 68'de paralellikler kurmak elbette mümkün bu Gezi Parkı'na. Çok ilginç paralellikler var. Yani şimdi Konfederasyon Kupası maçları da oynanırken bir yandan tabii Dave iyi takip eden bir gazeteci olarak şeyleri de Meksika City'de 68'de olduğu gibi tıpkı bu saçma sapan yalanları duyuyoruz diyor. Muktedirlerin sporla, aman efendim sporla politikayı birbirine karıştırmayalım sözü. işte mesela Every Brandage o zaman zaten Nazi eğilimlerini gizlememiş Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Amerikalı Amerikalı şey demişti, politiz, sporu politize etmeyin ve en temel ruh, olimpiyat ruhunun en temeli politikaya da hiçbir rol oynamaz demiş. Şimdi de Zeb Blatter, FIFA'nın başkanı, Futbol Federasyonu Uluslararası, yani mut, insanların mutlu olmadığını anlayabiliyorum demiş. Ama futbolu kullanmamaları lazım taleplerini, futbolu taleplerine alet etmemeli demişler. Hocam o zaman bir daha o da hiçbir devlet başkanıyla, başbakanıyla görüşmesin mesela sabırlatar. Evet. Değil mi? <gülüyor> Aynen e, öyle. Hiç görüşmesin, şeyle görüşsün. Ee, bir, ne bileyim ama futbol kulüpleriyle gitti. Ülkelerde başkanlarıyla, Brezilya'da falan hiç devlet başkanının karşısına... Yani dünyada herhalde bir lidere önemli bir kişiye en kolay ulaşabilen... Şahsiyetlerden birisi evet, FİPO Başkanı'dır. Ya, muazzam bir kudret to <gülüyor> evet, topluluyor. Yani. Ve, e, telefonu açar, geliyorum der. Hani öyle hani ne bileyim Brejli Devlet Başkanı, Almanya Başbakanı, Türkiye Başbakanı. Evet. Ve gelir hani, geleyim mi, müsait misin dediğini çok sana etmem yani <gülüyor> FİPO <şoför> Başkanı'nın. <gülüyor> ya ben biz empoze etmedik ki biz dayatmadık onlar istediler demişler. Ve doğal olarak da stadyum inşasını gerektirir demiş. Tıpkı Meksika, Meksiko City'deki gibi 68'de diyor. Atletizm durumunda da kendini gösteriyormuş. O zaman Jesse Owens mesela protesto eden üç büyük şey John Carlos, Lee Evans ve Tommy Smith'e. Hepsi Meksiko City'deki bu mücadelelerden etkilenip protesto edenler. Re Cesi oldu da efsanevi atlet kes sesini kesin sesinizi ve sporunuzu yapın demiş. E, bu şimdi de e, ve işte Brezilya'da da e, Pele e, şey de unutalım bütün bunları bu protestoları ve Brezilya ruhu kanımızla canımızla Brezilya takımının ruhuna sarılalım demiş. Ronaldo da. E, tabii ki hastanelerle yapamazsınız Dünya kupasını stada ihtiyacınız vardır derken onlarla tam çelişkili olarak Brezilya'nın milli takımının yeni yıldızlarından Neymar, Neymar evet. müthiş bir açıklama yapmış. Ben her zaman bu noktaya gelme gelmemesi gerektiğini düşünüyordum. Sokaklara çıkmamak daha iyi, dolaşım, ulaşım, sağlık, eğitim ve güvenlik ama Bunlar hükümetlerin sorumluluğudur. Bana iyi bir hayat vermek için ailem çok uğraştı, çok çalıştı. Ama mesele demiş, ben bir Brezilyalıyım. Ülkemi de severim. Ama ya yani onun için de Brezilya'nın daha sağlıklı, daha dürüst, adil bir ülke olmasını istiyorum. Demiş bu seferberlikten aldığım güçle devam edeceğim filan diye konuşmuş ve ondan evet, sonra yani da 20 yaşındaki gencecik çocuk harekete e, daha fazla sahip çıktı e, 73 yaşında olacak <gülüyor> Pele'den ama tabi Pele e, öyle yaratı bir antipati var zaten çok böyle corporate bir şahsiyet oldu son 30 yılda özellikle o e, Kozmos'a gitmesinden sonra 1974'te eee Madem ta kişilik değiştiren hani devamlı böyle bir işte büyük sermaye iş adamları, devlet başkanları bunlarla beraber takılan bir şeye dönüştü, şahsiyete dönüştü. O yüzden Brezilya'da biraz e, şey imponyattı söylüyor. Kendisi zaten işe de ben altı işte yıl önce röportaj yapmaya gittim, Pelé ile tam böyle bir dev iş merkezinde çok lüks ofislerde işte kendi ekibi, şirketi falan olan birisi hala da işte müthiş sponsorluk anlaşmaları var yani futbolu bırakalı e, herhalde kaç sene oldu? 30, 35-36 sene oldu sanıyorum e, tam bilmemekle birlikte çok büyük gelire sahip hala sponsorluk anlaşması var. Evet, Mexico City'nin evet çok önemli bu. tabi yani bu bir bayağı ciddi bir sosyal ayaklanma, devrimci nitelik taşıyor. Yani Meksika'nın 68 protestosu Mexico City'de tabii ki kanlarıyla boğuldu, kanlarında boğuldu diye bitiriyor yazısını Deb Zahran. Yüzlerce öğrenci ve işçinin üstelik de Amerika'nın istihbaratından, CIA'den falan destekle Plaza de las Tres Kulturas, 3 kültür meydanında sonradan da şey diye hatırlanıyor. La Telolco katliamı. Olimpiyatların başlamasından tam 10 gün önce gerçekleşmiş bir şey. Şimdi de Brezilya'da bu hafta işte ulusal kuvvetler diye Brezilya'nın çok korkulan federal çevik kuvvetlerinin de duruma el koyacağını, ...bütün Konfederasyon Kupası sırasında o, o stadların dışında konuşlandırılacağını söylemişler. Ee, yani Salata devrimi diyorlar. Artık sonsuza kadar da herhalde öyle deneyecek Valla Platelolco meydanın e, ruhlarına e, kulak vermemiz... ...ve hiçbir zaman bir daha da bu şeye e, oyunlar devam etmelidir palavrası için... Gözlerimizi başka yere çevirmeyeceğimizi herkes bilmeli diye bitirmiş yazısını. <gülüyor> i̇lginçtir. E, Meksika'da bundan 40 önce iki önemli organizasyon üst üste yapmıştı. Yani 68 olimpiyatlarını yaptıktan sonra 1970'de de Dünya Kupası düzenledi. Meksika ilginçtir. E, o zaman da hani gelişmiş bir ülke değil. E, hani ne, ne bir ABD, ne bir İngiltere, ne bir Fransa. Ee, ilginç doğrusu hani o iki organizasyonun organizasyon üst üste verilmesi. Evet. Ama yani, 68 e, ciddi tam politize olmuş bir oyunlar yani oyunlar öncesi başkent Meksiko'da yaşanan e, bu halk hareketi, sonra da işte oyunlar sırasında Amerikalı atletlerin protestoları e, damga vurmuştu Olimpiyatları tam anlamıyla e, yani Amerika'daki e, yurttaş hakları ve e, Siyahlar Hareketi'nin bir devamı adeta yaşanmıştı orada. E, şu tabii ilginç, demin bahsettik hani ABD'de böyle bir test yapılacakken yine de bir işte referanduma konuyor, soruluyor. Reddedilirse tabii e, kamu bütçesinden para harcanmıyor oraya. Ama işte Brezilya, Türkiye gibi ülkelerde tabii şey, karar veriyor işte devlet. Brezilya'da federal bir hükümet var. İşte harcamalar yapılıyor. Brezilya'da mesela Dünya Kıspası harcamalarının 14 milyar... E, doları bulması bekleniyor inanılmıyorsam. E, mesela bu Amazon'daki Manaus serindeki stadium ile ilgili şey denmiş. E, bütün ülkede yapılıyor. Manaus bunun dışında mı kalsın yanı yapmasını? <gülüyor> Peki şeye geldiği zaman e, ülkedeki haklara vesaire ekonomik davamına geldiği zaman niye dışında kalıyor? O zaman biliyorsunuz yani Amazon e, yerleri falan hala çok dertliler. Evet. Toprak konusunda, haklar ya, konusunda. Ya bu savaş konusudur dediler zaten. Açıkça bu, bu yüzden savaş ilanıdır dedi yerli kabileler oradaki bu Be Belomonte barajı ve benzeri şeyler için. İsrar edince hükümet. Evet, çok son derece hareketli bir dünyada yaşamakta olduğumuz şüphesiz ve BBC'de de ilginç bir yazı çıkmış mesela. Türkiye, Brezilya, Bulgaristan ve küresel gençlik isyanlarının ortak simgeleri üzerine Dave Paul Mason'ın bir yazısı var onu internet sitemize koyarız artık bu spor programına giremeyecek kadar sosyal ve siyasal bir haber ama çok ilginç yani giderek benzeşiyor saat kuşakları farklı olmakla beraber diyor ideolojik kimliği olmayan tamamen sıradan insanlar bu işte mücadele yöntemini buldular nihayet diyor yani yolsuzluk, demokrasinin sahte doğası, hizipçi siyaset ve ekonomik kalkınmadan aslan payını almaya hazırlanan elitler diye özetlemişler de zaten. İlginç bir durum var. Evet yani bu spordaki harcamalarda ciddi bir emniyetlilik konusu. Yani, çünkü en büyük soru şu, o para oraya harcanmasaydı nereye harcanabilirdi? Yani burada ben birkaç kere söylüyorum. Yani spor evet... Çok ilgileniyoruz. Benim bir benim ilgi alanım olabilir ama e, yani e, kamunun kamu için çok da önemli şeyler var bu hayatta. Yani eğitimdir, sağlıktır, adalettir. Yani bunları harcanmak yerine sporu harcanıyorsa doğrusu ben karşıyım çok açıkçası. Ve iklim Ve... en önemlisi tabii. Yani hepimizi yok etmesi ha. artık neredeyse yıllar meselesi haline gelmiş olan büyük bir kriz. Krizin ötesinde tehdit var. Ve buraları harcanacak yerde işte tedbirlerimizi aldık diyor Orman Bakanı. Orman ve Su Bakanı şey yapacağız diyor. Havuzlarımızı oluşturduk. Yangınları karşı hazırlıklıyız diyor. Böyle olamaz yani. <gülüyor> evet. Peki. Burada bitirelim. Çok teşekkür ederizden İyi inatlıyorum. Konuşmaya Gerçekten. devam edeceğiz.